Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Alo. Evet şimdi Tatlı Sert iniş diye bir yazıyla da e, uzunca bir süreden beri yazmakta olduğun konuyu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 Peki bu yıllık e, neye tekabül ediyor? aslında Yani yıllık dedi. olarak şöyle ben benim tahminim şu, 4. çeyrekte yıllık büyümenin ben %4 civarına düşeceğini tahmin ediyorum. Yani 3. çeyrekte hala yıllık büyüme %7 civarında olacak ve biz hala işte büyüyoruz diye gazetelere manşetler atacağız. Aralık ayında e, TÜİK rakamları açıkladığında Türkiye İstatistik Enstitüsü.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 Sanayi üretimi aşağı yukarı yıl başından beri hafif hafif geriliyor aydan aya baktığın zaman Yani bütün bunları bir araya getirdiğin zaman bence bir tıkanmışlık havası seziliyor Tabi burada dışarının da etkisi var Avrupa'nın da etkisi var ama içeride de tüketim artık o eskisi kadar hızlı artmıyor Bunun tabi gelirle de ilgili nedenleri var Borçlanma biraz hızlı seyretti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 Evet, bu evet. da büyük bir düşüş değil mi? Büyük, çok büyük bir düşüş. Evet. Yani toparlayacak olursak ben önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin o hani rekorlar kıran büyüme hızlarının çok altında kalacağını düşünüyorum. Bu da tabii önemli bir sorun. Özellikle işsizlik açısından önemli bir sorun. Yani durgunluk değil bu. Kriz değil elbette. Ama gene geçmişin tecrübesi hesaplar, kitaplar şunu açıkça gösteriyor. 5in altında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 Evet, yani bu tatlı sertin işte senin diye ifade ettiğin şeyin aslında çok daha tahminin olandan daha da az tatlı bir e, yani durum yaratabilir. Yani işte bunu tabii rakamlar gösterecek. E, dediğim gibi bir, yani Türkiye ekonomisi şu anda bir durgunluk tehdidi yok. E, tabii küresel bir gene yani kriz olursa o ayrı, onu da belki konuşuruz e, Avrupa'ya bağlı olarak ama... E,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 bundan vazgeçtiler. E, Maliye politikasında yapacak fazla bir şey yok çünkü borç alıp başını gitmiş. Aksine orta vadede borcu kontrol altına almak için Amerikan'ın e, bütçe açıklarını düşürmesi lazım. E, geriye bir takım böyle daha mikro düzeyde e, destek politikaları kaldı ki Obama açıkladı onu. işsizlikle ilgili işte bir takım firmalara şeyler verilecek, destekler verilecek işte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 ...bir fon kurdular biliyorsun... ...işte o fonu genişletmeye... ...hazı herkes işte... ...ekonomisinin büyüklüğüne göre oraya katkı yapacak... ...çünkü Slavaklar 7 milyar euro mu... ne ya ...rakam ya aklımda yanlış kalmadıysa... ...440 milyar... ...para konacak... Onlara da zavallara 7 milyar euro düşüyor. Onlar için büyük para yani. Hakikaten <gülüyor> Yunanistan'dan çok daha geride bir ülke. Onlar şimdi çıkartacaklar. Ceptenden 7 milyar koyacaklar. Yunan, ne, Yunan borcunu satın almak için. Riskini satın almak için. Yarın öbür gün zaten Yunanistan'ın borcu kesin silinecek. Başka hiçbir çare yok. O, evet, o zaman Slovaklar da bir bölümünü ödemiş olacaklar. Bunu istemiyorlar. Yani buradaki o dayanışma meselesi Şey de çok ilginç yani bu Amerikalılarda bu 40 biliyorsun iki Nobel iktisat Ödülü, iki Amerikalık iktisatçı son Nobel iktisat Hı, Ödülü ne evet. yaptı? Biri Christopher Sims'i. Çok çok saf bu Amerikalılar biraz. Sen daha iyi bilirsin. Hı, Çıkmış şimdi. demiş ki aslında Avrupa'nın yapması gereken bizim 1778'de yaptığımız gibi işte federal bir bütçe yapacaklar. Biz öyle çıktık işin içinden. Yani 18. yüzyılın sonunda o bağımsızlık... Savaşı sonundaki Amerikan sorunları ki son derece değil mi homojen bir toplum işte ing şey protestan beyaz protestanlar hemen hemen %93 çiftçi aşağı yukarı aynı zenginlikte eyaletler toprak donanımı vesaire itibarıyla şu bunların aralığında oluşturdukları para birliğini ve federal yapıyı Avrupa'da aynen yapılabileceğini zannediyor çok basit gözüküyor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 Yani orada da ne yapacaklarını tam bilmiyorlar ve bu tabii ahlaken şeyi o işsizleri ücretleri düşen yüz milyonlarca insanı rahatsız etmeye başladı. Hmm. E, bilemiyorum bu Wall Street olayı genişler mi? Sen ne diyorsun? Ben yani? genişleyeceği kanısındayım. Yani devam edeceği hmm. ve bir dönüm noktası da olabilir diye hem umut ediyorum hem de tahminim. Ama vakti doldurduk, evet, doldurduk. Daha, daha epey konuşacağız ama evet, herhalde. tabii ki. Oldum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Açık Radyo program destekçisi olun.